Oh yeah. Çıkkastı Merhaba kainat, bugün 20 Ocak Çarşamba, yıl 2016, ay 1, gün 20, Kasım 74 1437, Hicri Rebülahir 10, 1431, Rumi Ocak 7 Günün sözü, büyük insanlar şikayetsiz bütün acılara katlanırlar, Victor Hugo büyük, büyük Saatli Marif, marif Takfimi Kez açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete başladı Haftanın üçüncü Açık Gazte'sini yapıyoruz Ömer Madre, Can Tombil ve Selahattin Çovak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Girişimizi Wolfgang Amadeus Mozart'ın La Majör Piyano Sonatı'ndan Bir bölümle yaptık Köhel sayısı 331. Alla Turca. Allegretto, Bazı say çalmaktaydı. Türk marşı diye de biliniyor. Ve genellikle Mozart'ın en iyi bilinen piyano parçalarından bir tanesi. Kendisi Rondo Alla Turca diye de nitelemiş bunu. Bu Rondo'yu Alla Turca diye. Türkiye'nin Yeniçeri bandolarının orkestralarının ne diyelim ona orkestralarının evet sadasını da taklit ediyor o zamanlar yana uşatmaları vesaire dolayısıyla da epey gözde olduğu belirtiliyor biz bu bir enka kültür sanatta kaydedilmiş bir provada yapılan kaydı dinlettik size ve neden çaldığımızı da hem yani bugün de Yeniçer Marşı ile yapılan savaş hareketleri de var aslında ona da atıf yapabilirdik ama biz öncelikle Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında bir bölüm okuyalım.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 Tipik Kıyafetler Güney Amerika daima evet diyen bir pazardı. Burada İngiltere'den gelen her şeye hoş geldin deniyordu. Brezilya buz patenleri satın alıyordu. Bolivya ise kalot şapkaları ve bugün yerli kadınların tipik kıyafeti olan melon şapkaları. Geleneksel bayramların olmazsa olmazı, Arjantin ve Uruguay'ın atlı çobanlarının tipik kıyafeti ise Britanya tekstil sanayi tarafından aslında Türk ordusu için üretilmişti. Kırım Savaşı sona erince İngiliz tüccarlar ellerinde kalan binlerce asker pantolonunu Plata Nehri'ne gönderdiler ve bunlar da sığır çobanlarının tipik pantolonuna dönüştü. 10 yıl sonra İngiltere bu Türk askeri üniformalarıyla Paraguay'ı yok etme görevini üstlenen Brezilya, Arjantin ve Uruguay birliklerini giydirdi.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 Dalyayıncılık. Tarihte bugün 1839'da Yungay Savaşı'nda Şili, Peru ile Bolivya arasında yapılan bir ittifakı dağıtmış onları yenilgiye uğratmış. 1969'da Doğu Pakistan'da polis Öğrenci, aktivist, emanullah, esad düz zaman ölüm öldürmüş onu onu öldürmüş ve sonuçta da ortaya çıkan büyük protesto hareketlerinde e, sonunda savaş çıkmış Bangladeş Kurtuluş Savaşı diye adlandırılan durum 1969'da bugün olmuş Doğu Pakistan o zamanki adıyla polisin Zalimliği sonucunda böyle bir kurtuluş savaşı doğmuş kurtuluş savaşı. 2006'da Thames nehrinde Londra'da bir bottle-nose denilen şişe burunlu balina'yı görmüşler. Bu ilk defa Thames nehrinde kayıtlar tutulmaya başlandığından beri ilk defa oluyor. 1913'ten beri. İşte bunu mutlulukla karşılayabilirsiniz ya da pek alametler belir şeklinde düşünerek e, kendinizi çeşitli elem ve keder içerisinde de gark edebilirsiniz. Evet kendi yol açtığımız kıyamet alametlerinden biri diye de bakmak mümkün tabii. Bu arada Pakistan demişken bir son dakika gelişmesi var Pakistan'la alakalı. Daha doğrusu Pakistan'a neden olduğu bir şeyden bahsetmişken. E, ülkenin kuzeybatısındaki Çağrısı da bir üniversiteye silahlı saldırı düzenlenmiş. Üniversitede silah ve patlama sesleri gelmeye devam ediyormuş son gelen bilgilere göre. Ordu birlikleri de bölgeye sevk edilmiş ve içeri operasyon gerçekleştiriliyormuş galiba. Ya da gerçekleştirmeye çalışıyorlarmış. Şu anda tam olarak durum belli değil. Hangi vilayette? Çarsa da. Hmm. Başak geçiyor. İnsanların aklında hala geçtiğimiz sene, iki sene önceydi galiba. İki sene önceki e, lise saldırısı var. Bununla alakalı bilgilendirmeler yapılıyorlar şu anda haberlerin içinde pek fazla bilgi olmadığı için bir diğer taraftan da daha yeni bir bombalı saldırı düzenlenmişti Pakistan'da Pakistan'ın aşiretler bölgesi Hayder'de idari birim yakınlarında gerçekleştirilen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını daha yeni kınamıştı ee, Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı o, Pakistan'da çok iyi durumda olduğu söylenemez bugünlerde Pakistan'ın. Evet, o öyle. Ayrıca da şiddet saldırısından da tarihte görülmüş en büyük tek saldırılardan birinden de yeni haber takibi pek yapamadık. 300 kişiyi kaçırdıkları, pardon, 400 kişiden fazla sivili kaçırdıkları, 300'den fazla insanı öldürdükleri ve değere zorda zor da ilerleme kaydettikleri haberleri vardı. Son durum bu şekilde gelişiyordu. Ya Irak ve Suriye'de çok iyi durumda değil. Aynen Pakistan gibi. Ya onların yanında daha kötü durumda olduğu da söylenebilir elbette. Birleşmiş Milletler Irak'ta 2014 yılı Ocak ayından 2015 yılı Ekim ayına kadar 19 bin kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış. Evlerini terk edenlerin sayısı ise 3 milyon aşmış durumdaymış ülkede. Evet bu iki rakam zaten dünyanın gelmekte olduğu durumu. Hala hazırda gelmiş olduğu ve daha da e, ileride gelebileceği durumu ortaya koyan en korkunç şey. 19 bin kişinin ne, ne kadarlık bir zaman süresi içinde hayatını kaybetmiş. Yani 2014 yılı ortasında bakmaya başlamışlar bu duruma. Yani 2014 yılı Ocak ayından 2015 yılı Ekim ayına kadar. Bir buçuk senede. Bir buçuk senede. Evet. neredeyse öyleyse bir buçuk senede. 19 bin kişi hayatını kaybetmiş. 22 aylık süre içerisinde 8 bin Irakl Iraklı güvenlik görevlisinin de öldüğüne dikkat çekilmiş bu raporda. Birleşmiş Milletler raporunda. 22 ayda aslında 2 yıla daha yakın evet. 19 bin kişi. 3.855 sivil e, 2015 Mayıs ve 2 aylar arasında hayatını kaybetmiş. Bu rakam 2014 yılının aynı dönemine göre yarı yarıya azmış. Böyle de bir bilgi var. Bu da işidin Irak'taki kent ve kasabaları ilk ele geçirdiği dönemde uyguladığı şiddeti yansıtıyormuş. Birleş e, Voice of America'nın analizine göre. Yani aşağı yukarı e, her ay 900 kişiye yakın insan ölüyor. Evet. Günde 30, 30 kişi mi? 30 kişi. Her gün. Her gün. Birleşmiş Milletler... Saatte de birden fazla tabii. Birleşmiş Milletler insanın yardım dairesine göre bu yıl... 10 milyon Iraklı bir başka deyişle ülke nüfusunun üçte biri yardıma muhtaç olacakmış. Öran nüfusuna da bakalım. Neymiş? Hmm, 33 milyon. 33 milyon eee işte biri işte evet. yardıma muhtaç durum. Yani, Yemen'de çok daha kötü durum aslında. O, o %80'e doğru gidiyor zaten. kimse de görmüyor yani, Yemen'de neler olduğunu. Irak'ta neler olduğunu da görmüyor. Çok acayip işte bu yeni yayınladığımız kitap çıktığı zaman o tarihlerde yazılmış yazılara, yapılmış süreçlere baktım. Naçizane ben de bir ayrıntılı deneme kalemi almışım. Onu tekrar okuduğu zaman insan görüyor ki zaten her şeyin çok önemli, pek çok şeyin bugün yaşamakta olduğumuz başlangıcının orada olduğunu bir, yani Pandora'nın kutusunun net olarak açıldığını görmek mümkün. Yani hiçbir mezhep çatışmasından bahsedilmeyen bir ülkede diktatörlük olmasına rağmen Saddam'ın ülkesi en korkunç mezhep çatışmaları ve en vahşi dini aşır din de terör örgütlerinin oradan çıktığını buna bir Charles Johnson'ın terimiyle de blowback dendiğini CIA'nin aslında bir kullandığı terim yani bunu yaparsanız sonunda bize misliyle geri gelir diye hesap etmiş CIA'da. Charles Johnson bunu ayrıntılı olarak kitaplarında yazmıştı. Şimdi orda, ortada bir tek El-Kaide o zamanki adıyla yokken Irak'ta şimdi ondan kopma çeşitli gruplar da olduğu gibi kan gövdeyi götürüyor. Irak'ta? Işide'de. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu işgalin sırasında uyguladığı politikalar, savaş politikaları da şu anda günümüzdeki savaşlarda da bir örnek teşkil ediyor. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Nasıl? Irak işgal edildikten sonra belirli bir süre ordunun yani Amerikan ordusunun belirli bir kısmı geriye çekildi ve bu iş paralı askerlere devredildi. Paralı güvenlikçiler insanları öldürmeye başladı. Onun görüntüleri de vardır hatırlarsanız. Bir de de çıkardı. Yanlış hatırlamıyorsam bazı görüntüler vardır. Sokağın ortasında ham vijitlerle beraber terör karşı şeritten gelen, önüne gelen araçlara vuran e, ve yolu açmak için önündeki arabaları tarayan paralı askerlerin görüntüleri, videoları vardı yakın zamanda. Özlarsanız işte evet. İşte bunların şimdi benzeri de şu andaki içinde bulunduğumuz çatışmalarda yaşanıyor. Yemen ordusu sözcüsü tüm general Şeref Galip Lukman 400'e yakın Blackwater üyesi paralı askerin ülkede Suudi Arabistan ve diğer koalisyon askerleriyle beraber savaştığını söylemiş. Kolombiyalılarmış. Kolombiya'nın ne işi var Yemen'de sizi? Niçin savaşı olabilir? Derdi ne olabilir? Ç para. Çe Çeçenlerin ne, ne işi varsa öyle. Yani para. Para. Biraz daha para odaklı olduğu söylenebilir. ya yani bin kişi evet. Sadece Ekim ayından beri. 2014'ün başından. E, 2000 Evet çok acayip bir rakam durumu var. Bu arada da Yemen'de önde gelen bu bütün bu fikebazlıkların e, araştırmasını yapmaya çalışan bir gazeteci, önde gelen gazetecisi de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde desteklediği Suudi öncülüğündeki koalisyonun bu, bu ateşi sonunda, roket ateşi sonunda öldürülmüş. Bir gazeteci öldürmüşler. Almiktat Mocalli Voice of Amerika için çalışırken e, Sana'nın dışına e, Başkenti Yemen Başkenti Sana'nın dışına e, Çıkıp e, Geçen hafta 15 sivil ölümüne yol açan e, Saldırıyı Araştırmak istiyormuş Sonuçta Kendisi de öldürülmüş durumda Çok Böyle şeyler oluyor. Bu arada bir haber takibi de yapalım. Gözüme çarptı. Uzun süredir yapmak istiyorduk. Bir bölümünü kaledeki mülteci kampının bu dozerlerle düzlemişler Fransa'da da. Jungle diye biliniyor ya da cengel diye. 1500 kişinin kendi kampın bulunduğu yerleri terk etmesini, tahliye etmesini istedi. Biraz direnmeye çalışıyorlar. O konteynerlere koyuyorlar şimdi. Çadırlardan çıkarıp konteynerların içine yerleştiriyorlar. Güzel bir manzara değil mi? Evet. Herhangi bir e, tuvalet filan imkanları da yokmuş. Böyle söyleniyor. Sağlık <gülüyor> imkanı ama ne yapalım? Çoğu yani bunu çoğu direnirken şey dedi. Hapishane gibi diyorlar. Onun içinde girmek istemiyorlardı ama olmuş. Günün ilk sorusunu ben sorabilir miyim? Gerçekten bilmediğim için soracağım bu soruyu ama. Deneme vesaire falan filan diye yanlış anlamayın. Müsaade edelim. Tamam. Ee, Suriye sınırındaki IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a komşu, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri sınırdaki mayınları temizlemeye başlamış. Mayın temizleme e, aracıyla yürütülen çalışma ile IŞİD'in sınıra yerleştirdiği belirtilen mayınlar temizleniyormuş. Neden temizleniyor? Neden şimdi? Ne oldu? Reform zamanı gelmiştir belki. Onu daha önce yapmamışlar mı? Kaç zamandan beri zaten mayın yerleştirmeyin çok kötü bir şeydir diyordu. Demek ki şimdi uymaya başlamışlar. Mayın yani mayının konması bir ya da iki dolarlık bir şey. Çıkarmasıysa her birini temizlemek içinse en az 100 dolar falan harcamak gerekiyor bildiğim kadarıyla. Belki de daha fazla, belki de bin dolardır. Evet, ama daha önce yapılmıştı bu yanlış hatırlamıyorsam. Mayın temizleme işlemleri ya da mayın temizleme işlemlerinin olacağı söyleniyordu. Sınır bölgesi açılıp tarıma verimli arazi haline getireceği de aynı şekilde söyleniyordu. Hmm. Neden şimdi savaş bitti? Aynı şekilde bu reform çabasının meyvesi olarak mı bu durumu gör, görüyoruz? Herhalde. Şöyle Başka... bir şey var. Ee, Suriye'de, Azez'de, PYD ile... E, Şam cephesi, Cebetül Şam adlı koalisyon arasındaki çatışmalar yoğunlaşmış. Böyle bir durum da söz konusu. Anadolu Ajansı'nın konuştuğu Şam cephesinin Türkmen Komutanı, Afrin bölgesinde azize ilerlemeye çalışan PYD'nin kasabanın batısında kalan bölgeleri de ele geçirmek istediğini, Malikiye köyünde mevzilere saldırdığını söylemiş. PYD'nin Esad rejimi İran ve Rusya'dan destek gördüğünü, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden ve diğer batılı ülkelerden de destek görüyor. Herkes tarafından destek görüyor bu Gülüyor, arada PYD. Evet. Ve bu şekilde ilerlediğini anlatmış. Orada da yoğun çatışmalar varmış. Yani e, örgütün kurulmasının ardından bu Şam cephesinden de bahsedelim. 2015 2014, 2000, 25 Aralık 2014'te kurulmuş Mücahit Ordusu. Ardından Nurettin Zengi Hareketi gibi çeşitli Selefi örgütlerle bir arada bir koalisyon oluşturmuş. Örgütün kurulmasının ardından El-Kaide'ye bağlı El-Nusra cephesi Türkiye sınırındaki Azez gibi bölgelerde kontrolü bir örgüte bırakıp çekilmişti deniliyor CNN Türk'ün haberinde. Şimdi PYD ile savaşıyorlarmış, havadan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, e, aynı zamanda e, Esad e, yönetiminin desteği ve diğer taraftan da Batılı ülkeler ve İran gibi ülkelerin de karadan mühimmat desteğiyle beraber herhalde. söylen tabii ki bunlar. Çok Yoksa ciddi, tek başına Ciddi savaş durumları var. Belki Cengiz Aktar'la da bunu konuşma fırsatımızda olacak kısmen. Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir özel harekat polis memurunun şehit olduğu haberi var. Ee, ve e, oradan bir de Şırnak'ın Cizre ilçesinde operasyona giderken Mehter Marşı çalan gü güvenlik güçlerinden bahsediliyor. İlçenin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarındaki GBT denilen kimlik kontrolleri maaş eşliğinde yapılıyor. Bunun videosu da var CNN Türk'ten. Çok o, acayip bir şey. Peşindeler? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani şeylerin mi bakıyorlar? Ee, oradaki terörist olarak gördükleri insanların yani suçlu olarak gördükleri insanların mı kimliğini kontrol ediyorlar. Yoksa oradaki yaşayan vatandaşların kimliklerini mi kontrol ediyorlar? Onları ikisini birbirinden ayırmak çok kolay olmayabilir. Bu kişilerin gözünde tabii ki. Evet ve baya ciddi bayrak ve Mehter Marşı var. Ama bu Mehter Marşı konusu daha önce de vardı. Yani insanlar sokağa çıkma yasağı sırasında sokaktan silah sesleri geldiği zaman daha fazla evin içerisine doğru gittikleri zaman kulaktan e, pencereye kulak kabarttıklarında dışarıdan bangır bangır Mehter Marşı seslerini duyuyorlardı. Bununla alakalı videolar da yayınlandı geçtiğimiz aylarda. Sokaklarda gecenin ortasında bangır bangır bağıran e, evet. Mehter Marşı sesleri de duyuluyordu. Birçok sokağa çıkma yasağının yaşandığı bölgede devam ediyor zaten korkunçlukla. Bu arada bir açıklama da var bu konuyla ilgili olarak. Yani bir yeni değişik formatlama o bölgeyi formatlama durumu var. Yani Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı bir açıklamada Cizre'nin yüksek Cizre'nin ve Yüksekova'nın Şırnak ve Hakernin il merkezi haline dönüştürüleceği yönünde açıklamalar var. Cizre ve Yüksekova, Şırnak ve Hakerinin il merkezi haline dönüştürülecekmiş. Bunun ne demek olduğu konusunda da e, rivayet muhtelif. Çok e, HDP'ye oy veren 5 milyon insanı nereye taşıyacaksınız diye de soruyorlar HDP eş genel başkanı Figen Yüksektağ. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Hakkari ve Şırnak şehir merkezlerinin Yüksekova ve Cizre'ye taşınması planını eleştirmiş. Milyonlarca insan gittiği her yere direnişi götürür. Bunu unutmayın diye de konuşmuş. Doldur boşalt yöntemiyle sorun çözecekler." demiş. Böyle bir e, tuhaflık da var. E, Büyük. Milli Eğitim Bakanı'nın sorunu çözüyormuş ama merak etmeyin. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Mardin, Şırnak ve Diyarbakır valiliklerine telafi eğitimine ilişkin yazı gönderilmiş. Yazıya göre 8. ve 12. sınıfları yönelik telafi eğitimlerinin yanında yarı yıl tatilinde içine alacak şekilde üst öğrenime hazırlık, desteklenme ve yetiştirme kursları da uygulanacakmış. Tatil yok yani. Gitti tatil. <gülüyor> Gitti tatil. Yani tatilden tabi canınız sağ olsun demek burada en önemlisi. Ee, devamlı öğrenciler gibi... Değerlendirilecekmiş buradaki öğrenciler. Detaylı bilgiler CNN Türk'ün internet sitesinde var. Ben evet, pek anlamadım. Savaş durumu vahim bir şekilde devam ediyor. t 4'ten de bir haber var. Sur'dan iki cenazenin nihayet çıkarılabildiği ve açlık grevininde 19. gününde sona erdiği haberi var. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 23 Aralık'ta devlet güçleri tarafından vurulduktan sonra sokakta bırakılan... İki kişinin Mesut Seviktek ve İsa Oran'ın cenazeleri Gaziaşergil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş cenazeyi teşhis eden İsa Oran'ın babası oğlumun kafası yerinde yoktu. Tamamen yakılmıştı demiş. Ayrıca karnı deşilmiş, bağırsakları dışarıdaydı diyor. Sol kolu tamamen parçalanmıştı, sağ kolundaki bir yara izinden teşhis edebildim. Zaten sağlam kalan tek uzu da sağ koluydu demiş. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onur, namus, ahlak adına bir şey diyemiyorum, bu bir vahşettir. Dinle ilgisi yoktur, hiçbir dinde böyle bir zulüm yoktur, cenazeye işkence günahtır demiş. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğini de belirtmiş. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz doğrusu. Peki, bu bir ara verelim. Bir ara verelim. Ara verelim. Ondan sonra da Rentink kadrı dişi'nin 9. yılında anılmasına ilişkin bazı seslerimiz var. Dün orada bir toplantı, Agos gazetesinin önünde anma töreni vardı. Hrant Lahrmini, Tahira ile Kürdüz ve inat kardeşimsin Hrant sloganları da atıldı. Anma konuşmasını da Cumartesi anneleri adına Mahside Ocak rantımıza, Tahir'imize söz mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz diyor. Sur Çin'de öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçin Neşe Türkan Elçi de Tahir Elçi'nin ağzından bir mektup okudu. Savaş yüzyılların tekerrür eden oyunuyken bizler oyun bozandık diyor ondan da bu sesler ve izlenimlerle birazdan birlikte olacağız. Açık kaste. Big Brother and the Holding Company'den Buried Alive in the Blues çaldık ve devam ediyoruz. Evet, şimdi biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi açık radyoda, açık gazetede. Grant Dink'in katledilişinin 9. yılında anılma töreni vardı dün. Sur içinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de Tahir Elçin'in ağzından bir mektup okudu ve e, savaş yüzyılların tekerrür eden oyunu bizler oyun bozandık şeklinde konuşuyor. Hagos gazetesinde buradayız. Ahbarik öz, özlemle, öfkeyle, inatla yazılı pankartlar asılıydı. Dink'in öldürüldüğü noktaya da kırmızı karanfiller bırakıldı, mumlar yaktı, yakıldı nar şeklindeki mumluklardan anma için sebat apartmanın önüne ilerleyen gruplar da rant için adalet için hepimiz rantız hepimiz ermeniz ve faşizme karşı omuz omuza rantla ermeni tahiraciyle kürdü sloganlarıyla rantin kim vurulduğu yere yürüdüler polisin son derece ayrıntılı yoğun bir güvenlik önlemi vardı. Taksim Meydanı'nda, Gezi Parkı'nda, Divan Kavşağı çevresinde ve bazı noktalarda Tomalar'ın da konuşlandırıldığı görülüyordu. Halasker Gazi Caddesi'de Harbiye Müzesi önünden Osman Bey yönü araç trafiğine kapatılmıştı. Bunlar hemen kalabalıktı. Yani birçok insan gelmekten... E, tereddüt etse de gene kalabalık da yüzlerce kişi oradaydı her zaman olduğu gibi aralarında Sabahat Tuncel, Ferhat Tunç, Selina Doğan, Sezgin Tanrıkulu, Garo Paylan, Selahattin Demirtaş, Gamze İlgezdi, Türkan Elçi ve Sami Elvan'ın da bulunduğu pek çok kişi dokuzuncu kez bir araya geldiler Agos Gazetesi'nin eski binası önünde. Evet yani polisin arama noktasından herkesin üstlerini ar arayarak geçirilmesinden sonra Agos Gazetesi önüne yönlendirilmesi gibi olaylara rağmen ee, şahsen benim korktuğum büyük bir azalmaya yol açması ihtimali gerçekleşmedi ama durum pek harika iç açıcı sayılmazdı doğrusu şimdi Türkan Erçin'in konuşmasına kulak verelim. Kuşlar da kuşlar, kuşlar. Biri kış, biri kışa üç kadar kalpte imanla dolu olanlara üsünler artık. Yedişimiz kuş yüzlüydü. Girişimle sız sıcak telaşlarına bir zannettiğim adına, umut adına, kardeşlik duygu Erken elçi anmada Tahir elçinin ağzından okuduğu mektubu söylüyordu. Kuşlar uçarken arkalarında hüzün bırakır. 19 Ocak ve 28 Kasım biri kış biri kışa üç kala kalpten imanla dolu olanlara hüzünler bıraktı diye başlıyordu. Sizler beni Diyarbakır'da sonsuzluğa uğurladıktan sonra dostum rant beni karşıladı. ''Erken geldin kardeşim, her zamanki gibi acele ettin.'' diye sitem etti. ''Dostluk yüreği acıyınca sitem edermiş.'' dedim diyor. ''Ve biz bulanık gölleri olan bir ülkenin sürekli temiz kalmayı isteyen nilüferleriydik. Nilüferler ki merhameti simgelerler. Bu merhamet ve temizlik göldeki ruhu kirlenmişleri hep rahatsız etti.'' Savaş yüzyıllarında tekerür eden oyunuyken bizler birer oyun bozandık. Ayaklar altına, altında ezilen garibanların yüzü suyu hürmetine hayatı barışla kafiyelendirmeye çalıştık biz. Kuşlar uçarken arkalarında sadece hüzün bırakmaz. Yüreği ince sızıyla kanayan kadınlar, çocuklar ve kadınlar da kalır işte o zaman kıyametler kopar diyor ve bu şekilde bir e, toplantı vardı. Bu sene anma konuşmasını da cumartesi anneleri ve insanları adına 1995 95'te cansız bedeni kimsesizler mezarlığında bulunan Hasan Ocağan kardeşi Maside Ocak okudu. Ocak'ta Randing Ermeni kimliğini savunduğu için barışın ve kardeşliğin saltıcı dilini kullandığı için Özgür, eşit ve adil bir ülke istediği için devlet nezdinde hala tehlikeli bir düşman diye konuştu. Ve şeyi de bitirirken hiç şüphe yok ki bu toprakların kardeşlik ve özgürlük ülkesi olmasına engellemeye çalışanlar kaybedecek, acılarla sınanmış insanlarımız kazanacak herkes için eşitlik, özgürlük ve barış düşümüz gerçekleşecek dedi. Ve göz altında kaybedilen evlatlarımız için, avukatımız Tahir Elçi için, Roboski için, Gezi için, Suruç için, Ankara için, Sur için, Hrant için, hakikat için, adalet için, barış için diye de bitirdi konuşmasını. Evet, böyle bir durum. Öte yandan bu barış isteyenlerin baş kaldırması diyeyim dalga dalga yayılarak yükseliyor. Çok sayıda kesimden yurt Türkiye'den ve yurt dışından dünyanın dört bir tarafından yükselen bir ses var çok önemli aslında. Daha dün Ahmet İnsel beraber konuşurken Fransa'daki rektörlerin yayınladıkları dayanışma mesajından bahsetmiştik. Bugün yeni imzalarda var ee, ve bunun toplu listesini de biz elimizde tutmaya çalışıyoruz. Sinemacılardan, tiyatroculara, edebiyatçılardan, akademisyenlere kadar e, birçok kişi, aynı zamanda kadın girişimi, barış için kadın girişimi de bu işin içinde koymamız lazım, saymamız lazım. Birçok e, kurum ve birçok oluşum e, desteklerini yayınladılar. Evet, bu birazcık bunun e, e, gözden geçirmeye çalışalım sizinle birlikte. Yurt dışındaki Osmanlı ve Türkiye konusunda uzman olan 220 akademisyenden bir bildiri var. Endişeliyiz, akademik özgürlüğe saygı duyun diyor. Hem genel olarak siyasete hem yargı kurumlarına hem de akademiye yani yüksek öğretim kurumuna, yöke çağrı yapıyorlar. Ee, dün okumuştuk 610 imzalı yeni bir bildiriyi akademisyenlerin cezalandırılması akademik özgürlüklere darbedir diyordu. Şimdi de dünyanın farklı üniversitelerinde Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine çalışmalar yürüten 220 akademisyen. Dün 90 küsur üniversiteden bahsetmiştik. Ee, şimdi de 220 akademisyen bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan. 1128 ilk meslektaşlarına ondan sonra o sayıyı 2000'i buldu. Bazı gazeteler aydınlık mesela. 40 akademisinin imzasını çekti gibi haberlerde yayınlanıyor. Onlara fazla itibar etmiyoruz. Açıklamada siyasi makamların meslektaşlarımızı ihanet ve terörizme destekle suçlayan kampanyalar yürütmesinden ve adli mercilerin ve yökün Söz konusu öğretim üyeleri hakkında soruşturmalar açmasından büyük endişe duyuyoruz deniyor. Aralarında İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, Osmanlı ve Türkiye tarihi hakkında pek çok kitap yayınlayan Profesör Erik Jan Türher, Profesör Dr. Jen Jenny White ve Doktor Aslı Iğsız'ın da bulunduğu akademisyenler, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden akademik özgürlüğe ve ifade özgürlüğüne saygı duymasını bekliyoruz diyorlar ee, ve e, Türkiye Cumhuriyeti devletini süre, süre gelen şiddete son vermeye, 7 ilde çoğunluğu kürt olan bir buçuk milyon vatandaşı etkileyen sokağa çıkma yasaklarını kaldırmaya ve kürt hareketiyle tekrar müzakerelere başlamaya davet ediyorlar. Biz bu bildiriyi ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyor ve meslektaşlarımızın bu bildiriden dolayı suçlanmasını kabul etmiyoruz. Bizler siyasi makamların meslektaşlarımızı ihanet ve terörizme destekle suçlayan kampanyalar yürütmesinden ve adli mercileri ve yüksek öğretim kurulunun yok. Söz konusu öğretim üyeleri hakkında soruşturmalar açmasından büyük endişe duyuyoruz. Ayrıca... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ni ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı nihai senedini Türkiye'nin imzaladığını, bu antlaşma ve daha önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre devletin düşünce, ifade, dernek ve toplanma özgürlüklerini korumakla yükümlü olduğunu hatırlatıyor Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden Akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine saygı duymasını bekliyoruz diyorlar. Bu son önemli gelişme ee buydu. Onun ötesinden de pek çok ee destek geliyor. Senin de söylediğin gibi mesela işte Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un akademisyenlere yönelik operasyonları eleştirirken 28 taraftar grubu da bu suça ortak olmayacağız çağrısında akademisyenlerin kayıtsız kalmayacaklarını belirterek barış işleme isteme suçunu gururla işleriz diyorlar taraftar grupları futbol şeyleriyle e, ayrıca gazeteci, sanatçı ve avukatların bulunduğu bir grup Çağlayan Adliyesi'nde de e, gazeteci Ceyda Karan basın açıklamasını okudu bu sözlerin altına biz de imzamızı atıyor akademisyenlerin bildirsini. Doğacak yasal sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz diyorlar. Şanar Yurdatapan'da bildiri imzalayan akademisyenlerin vatan haini ilan edildiğini vurgulamış ve bu bildirinin altına imza atarak bu bir suçsa biz de suçluyuz diyoruz. Onun için kendimizi ihbar etmeye geldik diye konuşuyor. Açıklamanın ardından gruptakiler adliyeye girerek hazırlanan dilekçelerle kendilerini savcılığa ihbar etmiş durumdalar. E, suç duyurusunda imzası olanların da söylemiştik adlarını ama bir kez daha söyleyelim. Grant Dink'in oğlu Arat Dink, yazar Ayşegül Devecioğlu, emekli Subay Bahadır Altan, gazeteciler Ceyda Karan, Erol Önderoğlu, sanatçı Ferhat Tunç, emekli Gürhan Ertür, iş insanı Halim, Halim Bulutoğlu, avukat Mehmet Bülent Deniz, yönetmen Melek Özman, iktisatçı Necmi Demir, yazar Necmiye Alpay, Endüstri Mühendisi Nergis Sabran, Müzisyenler Pınar Aydınlar, Şanar Yurdatapan, Dansçı ve Koreograf Zeynep Tamba. Haberde emekli diye geçse de kendisi aslında bir radyocu Gürhan Ertuğrul. Bu konuda bizi epey bir bilgilendirme yaptı. Bize çok bilgilendirmeleri oldu. Hem konuyla alakalı hem de yaşananlarla alakalı. Buradan kendisine de bir günaydın diyelim. Muhtemelen kendi programı içerisinde de bu durumdan bahsedecektir. Evet. Taraftarlardan bahsettik sanatçılar, edebiyatçılar ve hukukçuların ardından tribünlerden de destek. 28 ayrı taraftar grubu Ayşe öğretmenin çocuklar ölmesin ve akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız çağrılarına kayıtsız kalmayacaklarını belirtip barış isteme suçunu gururla işleriz diyorlar. Akademisyenler tarafından hazırlanan suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan New York Üniversitesi siyaset bilimi profesörü Bertel Olman ya da Bertel Olman T24.com sitesinde yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin cesur akademisyenlerinin kendi hükümetlerine karşı aldıkları tavrı destekleyerek bugün dünyanın her köşesinde karşımıza çıkabilen baskılara nasıl karşı çıkabileceğimiz konusunda örnek bir tavır ortaya koydukları için teşekkür etmiş oluyoruz diyorlar. Bu gibi örneklere hepimizin şu an ihtiyacı var veya yakında olacak demiş. Daha önce e, Profesör Noam Chomsky'nin Türkiye'deki entelektüellerin batı dünyasında görülmemiş bir cesarete sahip olan tek ülke olduğunu da hatırlatan bir örnek e, durumuna işaret ediyor Berthel Olman'da. E, e, profesör Doktor Ayşe Buğra imzasıyla yayınlanan e, mesajda da fikir ve ifade özgürlüğüyle ilgili farklı üniversitelerden dün de okumuştuk. 610 profesör, doçent ve yardımcı doçent tarafından imzalanan yeni bir bildirinin duyurusu da yapılmıştı. Bu bildiri dün de dile getirmeye Çalışmıştık, fikir ve ifade özgürlüğüne vurgu yapılıyordu. Biz aşağıda imzası olan akademisyenler, siyasi iradenin ve yökün tepkisini yanlış ve kaygı verici buluyoruz. İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Ülke demokrasisine verilecek en büyük zarar fikri söylemek değil, fikri ifade ettirmemektir deniyor. Profesör Ayşe Buğra'nın da açık programcılarından olduğunu belirtelim. Barış için sağlıkçılar inisiyatifine geçelim. Barış bildirisine imza atıp haklarında soruşturma açılan akademisyenlere destek vermişler. Onlar da şimdiye kadar 1600 sayıları aşmış olan sağlık çalışanının imza attığı bir metin bu. Barış talebini dillendiriyorlar. Akademisyenlere barış talebini dillendiren akademisyenlere dokunulmamasını istiyorlar. Ülkede barış tesis edilmesini yaşamın ve yaşatmanın esas alınması talebini dile getiriyorlar. Sadece destek değil, birlikte mücadele sözü de verip imza kampanyası başlatıyorlar. Bizlerin hekim, diş hekimi, eczacı, psikolog, hemşire, ebe, sağlık memuru, teknisyen, laborant olmasını sağlayan akademisyenlere ve binbir zorlukla okumamıza olanak yaratan bu ülkenin halkına ödenmesi zor bir borcumuz ve Meslek yaşamımız boyunca peşimizi bırakmayacak vicdani bir sorumluluğumuz var. Ifadelerine yer veriliyor. Barış talebini dillendiren akademisyenlere dokunulmamasını vurguluyorlar. İmza metninde de ülkede aklın, bilimin ve özgür düşünceyle özdeşleşen akademinin temsilcileri olarak barış talebini dillendiren akademisyenlere dokunulmaması isteniyor. İzmir'den bir destek geliyor. Barış isteyenler ve barış savunucuları adını veren bir grup kendilerine Güneydoğu'daki operasyonları eleştiren, bildiriye imza koyan ve haklarında soruşturma açılan akademisyenlere destek veriyor. Yaklaşık sayıları 100 kişi ve bildiriye aynen imza attıklarını belirtiyorlar. Kendileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyorlar. Savcıların işi biraz zorlaşıyor. Evet. Sultanahmet'te de bir tehdit eylemi var. Sultanahmet'teki patlama yerine karanfil bırakan bir grup terörlü lanetlemiş, eylemciler tartışmalara neden olan bildiri imzalayan akademisyenlerin kalemini sembolik olarak kırmış. Kalem kırmak mı? Burada İstanbul Şehit Aileleri Derneği, Türk Ocakları Vakfı, Kırım Tatarları, Suriye Türkmenleri, İstanbul Milliyetçi Avukatları, İstanbul Bingöllüler Derneği ve Bitlis Şehit Aileleri Derneği ve Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri katılmış. Kalem, Saf, kırmak. kalem kırarak saflarını belli ettiler hesabı sorulacak demiş. Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve bir tehdit bildirisi de Akdeniz Üniversitesi'nden. Üniversitemize, üniversitemizde PKK sempatizanı istemiyoruz yazılı kağıtlar asılmış doçent doktor Süleyman Ulu Türk'ün odasının kapısına Ulu Türk'te bu yazıyla ilgili üniversite yönetimine bilgi vereceğiz ve avukatları işlemeyi, afişlemeyi yapanların kameralardan tespitini isteyerek haklarında suç duyurusunda bulunacaklarını söylemiş. Herhalde kameraları kapatmış değiller yani, değil mi? Ya, muhtemelen sinemacılardan 433 sinemacıdan barış için akademisyenlere destek olduğunu söyleyelim. Gazeteciler ve edebiyatçılardan sonra barış için sinemacılar, tiyatroculardan ilk imzacı listesi 138 tiyatrocudan oluşuyor. Akademisyenlerin yanında olduklarını ifade ediyorlar. Edebiyatçılar, barış için edebiyatçılar, amasız, fakatsız, eğersiz. Bu suç ortak olmayacağız. Barış için akademisyenler inisiyatifiinin yanındayız diyorlar. İlk imzacı listesi 164 edebiyatçıdan oluşuyor. Gazetecileri söyledik zaten. İmza sayısının tüm hedef göstermelere rağmen tehditlere rağmen 2000'i aşmasının da açığa çıkardı tek gerçek vardır o da bu toplumun derhal yeniden barış sürecine geçme isteği diyorlar çeşitli IMC TV'den çeşitli yerlerden topladığımız haberler listesiydi ve son olarak da barış için kadın girişimi çağrısıyla yaşamdan yana imza kampanyası başladı barış için kadın girişimi ön ayak olduğu ve 77 kurumun bir araya geldiği ölümden değil Yaşamdan Yanayız başlıklı bir kampanyayı da hatırlatalım. Biz kadınlar barış ve hakikat hakkımıza sahip çıkıyoruz. Barış içinde yaşamak ve hakikati bilmek en temel hakkımız bizim bu savaşa rızamız yok diyorlar. Daha ayrıntılı bir şey var. Bunu da Agos gazetesinden bulduk. Oralardan takip edilebilir evet son durum bu şekilde şimdi bir ara verelim Açık, Açık gazete. gazete Nereye Doğru Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz Evet Ömer günaydın Günaydın Cengiz Bey ben, Günaydın Lodoskene gene galiba Evet. Kapattık biz de program yapmıyoruz o yüzden. Bizans'ta yani, olduğu gibi. Bir sürü şey çalışmıyor zaten değil mi? Evet. Yani, radyoda çalışmayabilir ayrıca. Berbat bir Merkür Retrosu var malum dün e, Twitter bile çıktı. <gülüyor> evet. Bizde de ufak zaten bir sorun olmaz. var web Hayır. sitesinde ama o çözülecekmiş yakın zamanda. Onun da duyurusunu bu vesileyle yapalım. Ne çözülecek mi? Ee, bir sorun var radyonun web sitesinde. Hazırsız söylemişken. Evet. Öyle. Böyle mi? Evet. işte tamam Merkürle alakalı ben size söylüyorum. O da yakın zamanda çözülecek. Yalnız bu radyoda böyle cicek falan konuşuyorsunuz orada jingleda gördüm. Yani ki kitapta öyle şeyler mi var? Muzur. Hangi kitapta? Açık radyo kitabında. Ne kitabı? <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı başlıklı kızı okuyacaksın diye bugün bekliyoruz. Bebel plad. <gülüyor> Bebel Plans. Evet çok Bebel. ağır bir. Bebel Türkiye'nin İstanbul'un bebel platsı neresi olacak diye merak ediyorum mesela bugün çok sorun var canım size göreceksiniz ee, yani kitapların yakıldığı yer Berlin'de evet, Berlin'de 1933 evet 33 var. yani sizce taksim uymaz mı taksim gezi parkında yaksınlar ahtlar var <gülüyor> yani daha önceki deneyimleri var yakıyorlar gezi parkında evet çadır yapıyorlardı şimdi Tamam o zaman ya. biz yani biz böyle bir şeyde bir işaret edelim de artık kararı onlar verir yani. Tabii. efendim bulamadım doğru dürüst bir şey ama daha çok fırsat olacak yani <gülüyor> masal anlatmaya burada o yüzden <gülüyor> bugün gündeme dönelim dün ranting anması vardı malum 9 yıl Evet, evet cumartesi annelerini e, temsilen bir konuşma yapıldı. Ardından e, Tahir elçi'nin 28 Kasım'da da iki ay bile olmadı yani e, e, katledilen e, Tahir'in e, karısı e, Türkan elçi konuştu evet. ve e, şöyle bir e, ifadesi var. E, savaş diyor. Bu bir Tahir Elçi'nin ağzından biliyorsunuz bu konuşma. Evet, evet. Tahir Elçi Hrant Dink'e e, sesleniyor. Hı? Ahirette. Evet. evet. evet. Buluşmayı... Ve diyor ki Tahir e, rahmetli savaş diyor yılların tekerrür eden oyunuyken bizler biraz oyun bozandık. Hı. Bunun altını çizerek başlayalım çünkü ee, yani tam da işte bu oyun bozanların e, iyice azaldığı e, artık Parmakla sayıldığı İşte 1128 falan gibi e, Rakamlarla telaffuz edildi Hoş o 40 bine çıktı Tabi desteklerle beraber ama Belki yurt dışından gelen Desteklerle daha da e, Daha da çok özgül ağırlıklarını hiç saymıyorum tabii bütün bu destekçilerin ama yine de yani barış diyenlerin artık zorda olduğu tecrit edildiği yok sayıldığı bir dönemdeyiz gibime geliyor. Bunun, e, yani bunun ileride tabii daha, daha bitmedi herhalde işin başındayız ama e, bunun e, tabii korkunç sonuçları olacak yani buradan e, tahmin etmek zor değil bunları ama herhalde içinde bulunduğumuz durumu e, yeni paradigmayı iyi anlamak açısından aklıma bu e, Mitera'nın e, söylediği geldi. Ee, i̇lk e, Irak Savaşında ilk Körfez savaşında 93'tü değil mi? Evet. Ee, 94 e, mü? 94. 90, 90, neyse. E, 94. E, ve şöyle demişti, epey bir işte savaş çıkmasın işte gidildi gelindi falan Fransızlar epey aktifti o zaman. E, Mitterand artık bir zaman sonra yani savaştan başka çare olmayacağını anladıklarında. Artık savaş mantığına geçtik demişti. Evet, Loic Döger de yani. War logic mi diyeceğiz İngilizcesiyle. Neyse. Şimdi ben Türkiye'nin böyle bir ruh ve şuur halinde olduğu kanaatini taşıyorum. 90-91 yani Mücadele Mustafa. falan değil. Yani burada bir paradigm shift var. Yani bir paradigma değişikliği. E, gözlüyorum ve çok çok endişe verici bir şey Zira e, Kürtler açısından e, Artık bu bir serhildan Yani bir ayaklanma yani Demek serhildan İsyan demek ama Bir egemenlik serhildan Yani bu sadece e, Egemenlik derken illa e, Yeni devlet anlamında söylemiyorum Yani oradaki egemenlik yani işte Kürtlerin oturdukları, yaşadıkları vilayetlerle ilgili bir egemenlik savaşı. E, Türkler açısından da işte böyle terörle mücadele, efendim ülkenin birliği, beraberliği ve tabi Tayip Erdoğan'ın başkanlık yolu gerekçeleriyle yapılması gereken. Ee, artık ön kabul bu bence ee, bir e, savaş yani seferberlik ve savaş. Şimdi e, yani e, sorum şu e, yani Türkiye'de bugün kim barış istiyor? hakikaten bu bu soru bence çok yani acilen sorulması gereken bir soru zira bu. E, senin ve benim içinde de bulunduğumuz Ömer, bu imza kampanyasının sıkıntılarından bir tanesi de buydu. Yani böyle bir dönemde barış çağrısında bulunmanın ne kadar zor olduğu ortaya çıktı. Her iki taraf açısından da söylüyorum bunu. Yani sadece Türkiye'de hain ve işte vatan haini olarak tanımlanmanın ötesinde bir durum olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu, bu soru bence meşru bir soru. Yani bakıyorum şöyle etrafa. Yani hakikaten sağdan say 10, soldan say 20. Ee, işte, 1128 ne diyor? Yani neyse onlar yani, böyle bir kitle var. sayı e... özgür çok. Evet. Ee, 1100'de yani yurt içinde ve yurt dışında işte demokrat ve liberal e, aydınlar. HDP hdp Değil mi HDP hala barış diyor ee, HDK yani e, sivil e, yani Kürt siyasi hareketinin sivil yöneticileri halen ve ısrarla barış diyorlar CHP bilmiyorum ne diyor CHP sence Ömer e, farklı e, sesler çıkıyor yani değil mi? Haluk Koç gibi başkan yardımcıları bildiriye katılmadıklarını bunun Mesela. sakıncalı olduğunu söylüyorlar. Sıfırdan oysa diyelim tabi, ama evet. katılmadıklarını söylüyorlar. söylüyorlar. Evet. Niye? <gülüyor> Çünkü terörü yeterince kınamıyorsunuz diyor. Mesele evet. o değil ki, mesele onu aşmış durumda yani ona. Çünkü diğer taraftan ne diyorlar AKP'ye? Siz iki yıl boyunca 2013 yılının başından itibaren orada kürtlerin e, silah yığılmasına göz yumdunuz diyorlar. Bunu sadece MHP söylemiyor, CHP de söylüyor. E ne demek bu? E, e, oranın o silahtan temizlenmesi anlamına geliyor ve dolayısıyla savaş demek yani. O kadar basit. Yani savaşarak temizlemek çünkü temi, yani silahtan arındırmanın başka yolları da var yani e, silahsızlanma yani barış inşalarında silah silah bırakma ve e, silahlara veda silahları gömme silahları toplama falan gibi bir dolu e, faaliyet ve kavram var tabi önce kavram sonra faaliyet ama bütün bunlardan bahseden yok yani orada e, öbür, diğerleri de biz silahları bırakmayacağız diyor ve e, böyle bir e, yeni bir paradigma ile karşı karşıyayız yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu bu peki diğerleri Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Birlik Partisi Saadet Partisi ve Vatan Partisi ne diyor? Vatan Partisi ne dediğini biliyoruz. MHP de hastanede istirahat etmeyi söylüyor Hep aynı şey söylüyor. Evet. Savaş diyorlar. Evet. Şimdi bir de bunun yanında, aman benim rahatım bozulmasın, işte asker ve polis halletsin diyen bir kitle var, değil mi? Yani işte tuzu kuru falan denilen kitle. Ama onlar hayır savaşılmasın demiyorlar dikkat ederseniz. Artı bir de e, e, başkanlık yolunu açacağı e, e, varsayımıyla yani bütün bu itiş-kakışın ve orada kazanılacak olan e, savaşın neyse. E, bir de bunu destekleyen, zımnen veya açıkça destekleyen bir 49,5 var yani. Yani AKP seçmeni var. <gülüyor> yani ta, Yani tabloyu görüyor musunuz? Evet, Tüyler farklı. ürpertici bir tablo yani. Evet, bu noktada bir ufak parantez açayım izin verirsen. Yani e, yalnız bu şeyle e, akademisyenler e, bildirisiyle ilk akademisyenler bir bu suça ortak olmayacağız şeklinde evet. yükselen bildiri. O, onun arkasından e, çok, e, beklenen olmadı benim kanaatime göre. Hem e, o ilk direktçe yani bildiriye imzaların çoğaldığını, çok çoğaldığını hem de onu tabii. destekleyenlerin çok sayıda yani barış. Özgür ağırlıklarıyla birlikte. Evet, yurt dışındaki çok evet. tanınmış, bilinen evet. insanlarla da beraber hem Osmanlı ve Türkiye uzmanı mesela 220 Akademisi'nin ilavesiyle hem dünya çapındaki işte bütün siyaset bilimci, felsefecilerin... Hı ilavesiyle hem de sinemacılardan, tiyatroculardan, evet, evet, evet, evet, edebiyatçılardan, tiyatro, adam, edebiyat, gazetecilerden, evet. ve kadınlardan gelen evet. çok zollular evet. Büyük bir şey taraftar gruplarından tamam. da. Tamam. Kaç kişi? E, bu özgür ağırlık açısından çok önemli bir. Muhakkak yani. ama benim sorum şu burada. Çok önemli bu önemli. Tabii ki önemli. Ancak yani bu bu itiraz ve bu destek acaba ee, yani bu, bu savaşı Durdurmak için yeterli mi Yani küresel vicdan ve akıl e, Nerede e, Tecelli edecek Bu konuda savaşı durdurabilmek için Bütün soru bu Yani ama bakıyorum yani ikinci bölümde geleceğim oraya e, bu Alman Dışişleri Bakanı Ştenmayerle yapılmış bir söyleşi var Tüyler ürpertici e, Yani asla ve kata Böyle bir niyet olmadığı ve e, Türkiye'nin bu anlamda tamamen istediğini yapmakta serbest bırakıldığını söyleyen tamamen e, yani real politik e, dediğimiz, Alman icadıdır malum e, bir e, tavır ve davranışla karşı karşıyayız, yurt dışında unutmayalım yani. İçeride de durum bu, demin tasvir ettiğim du durum yani e, savaşa evet e, hali Dolayısıyla yani e, e, Nerede durduğumuzu e, Ne kadar az olduğumuzu Her şeye rağmen bilelim ve ona göre Hareket edelim dediğim bu Evet Avrupa'da da tabi e, Bu Steinleer gibi e, Siyasetçilere de e, Baskı yapacak olan gene Tabi ki tabandan e, yüksenecek yani, Sesler kadar. evet yani Amerika da aynı durumda Amerika ve Devletleri de aynı durumda Joe Biden geliyor şimdi Perşembe günü geleceğim oraya da yani şimdi bu, bu savaş meselesi yani bu ülkedeki savaş algısı üzerine yeterince düşünmediğimiz kanaatindeyim. Yani burada nereden baksanız 84'ten bu yana süren ve ülkenin batısına değmemiş olan bir e, savaş hali var değil mi? Yani o düşük yoğunluklu e, denirdi. Hatırlarsınız. Evet. Şimdi o başka bir boyutta artık. Ama diğer taraftan yani Türkiye'de Türkiye savaş konusunda ne biliyor diye sorduğumuzda ha, hafıza o kadar gerilere gidiyor ki yani en büyük kayıpların yaşandığı dönem bi, bi, bi, birinci, birinci Diyarı, dünya harbi. Işte. Yani, yani, Canlı harbi. Yani. Ee, ve Balkan e, savaşları. yani Özellikle birincisi. Ama ondan sonra soykırım var. Yani soykırım bir iç savaş falan değil. Yani orada olan Sadece Ermenilere ve Süryanilere oluyor. 1914'te Sarıkamış var. 101, 102 yıl, 101 yıl önce yani 14 sonudur o. Ondan sonra yaşanmış olanlar, Çanakkale 58 bin muharip zayiat. 20 bin hastalıktan, yani 250 falan değil yani o öyle bir rakam yok. Kurtuluş Savaşı zayiatını biliyor musunuz? Hatırlatalım, 10 bin kişi. Evet, 9 bin hatta. Ha. Ondan sonra 1916'da e, yani işgal esnasında e, yani e, soykırımın e, intikamını alan e, Ermeni e, grupların e, verdiği e, zayiat yani Müslüman nüfus içerisinde Kürt ve Türk çok düşük rakamlar 500 bin falan diyorlar vilayeti Sitte'nin o zamanki nüfusu 500 bin zaten. Yani Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Sivas ve Van'dan müteşekkil o 6 vilayetin nüfusu 500 bin zaten 500 bin kişiyi öldürdüler diyorlar. Tamamen yalan. O yüzden yani burası şunu söylemek istiyorum yani savaş nedir bilmiyor. Onun için bu kadar kolay telaffuz edebiliyor. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde yani bu e, yani faşist e, gidişat veya artık yani yavaş yavaş yerleşen o bütün o faşist uygulamaları bu e, yani bu bu savaşın e, e, yarattığı kolaylıkla okumak lazım. Yani müthiş bir rahimdir malum yani. Ne Hitler ne Mussolini hükümete geldiklerinde savaş falan yok. Savaş çıkartırlar. Malum. Evet, evet. Yani savaş çıkartırlar ki faşizmi daha rahat yerleştirebilsinler diye. Şimdi Türkiye'de böyle bir gidişat yok mu? Bence var. Yani burası hakikaten kıblesini şaşırmış ve kesin doğrular arayan bir toplum dolayısıyla biçilmiş kaftan. Ömer moralini mi bozdum? Yok. Yani iyisin. bu masal aslında. <gülüyor> evet. Anlattıkları. Bekliyorum büyük anne neden dişlerin <gülüyor> bu kadar? <gülüyor> neden dişleri bu kadar uzun, bu uzun? Seni daha iyi yemek için demiş. Evet, ee, bu birdi. iç açmak için. İkincisi bu e, Avrupa Birliği'nin e, bütün boğulup bitenler karşısındaki tavrı ve AB ilişki, yani AB ile ilintili gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Biraz bu, birazcık bahsettik az önce. Bu e, Şimdi 28 Ekim süreci dediğim bir süreç var artık Avrupa Birliği'nde. 28 Ekim'de ne oldu? Avrupa Parlamentosu'nda Jean-Claude Juncker, yani yani e, Avrupa Komisyonu'nun Lüksemburglu başkanı e, çıktı dedi ki bizim Türkiye'ye bu mülteciler için ihtiyacımız var. Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin zamanı değildir dedi. Bu e, Almanların e, yani gölgesinde e, ve e, dahliyle söylenmiş bir laftı ve bugün itibariyle ve artık muhtemelen bundan sonra Türk Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerini belirleyecek olan e, tavırdır. Ve bu bu çerçevede bakmak lazım bütün bu olup bitenlere. E, şimdi bunun teyidi geldi bir dolu arkadan ve en ya, e, yakın zamanda da bu adını ettiğim az önce, yani Stenmayer yani Dışişleri Bakanı e, iki gün önce e, Alman gazetelerine e, bir demeç e, vermiş. E, i̇şte Türkiye'deki gazetelere yansıdığı kadarıyla şöyle diyor. Evet insan hakları ihlalleri var ama Türkiye kilit ülke diyor nokta. Yani bu ne demek? Yani Türkiye'ye bizim mülteci meselesinde ihtiyacımız var. Türkiye mültecileri orada zapt edecek, bize gelmeyecek. Biz de insan hakları ihlallerini görmezden geleceğiz diyor. Mesele bundan ibaret. Evet. Bulunduğumuz yer bu. Yani çünkü Cuma günü Almanya-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı var. Berlin'de olacak bu toplantı. Davos'tan sonra oraya intikal ediliyor. Yani dolayısıyla buradan pek fazla bir şey beklememek lazım. Zaten artık mutat bir hal aldı Avrupa'dan gelen sesler malum. Çok endişeliyiz diyor. Very concerned We are very very concerned. E peki very concerned. Sonra? Hiç. Sonra hiçbir şey yok. E, yani müzakerelerin de yürüdüğü yok. E, bu e, mülteci eylem planı e, konusundaki e, yani bütün bu olup bitenlerin ve insan hakları ihlallerini ve Türkiye'nin artık Kopenhag siyasi kriterine uymadığını söyleyebilmek ve e, buradan hareketle başka bir arayışa girmenin önünü tıkayan bütün bu mülteci meselesiyle ilgili gelişmeler ne peki? Ocak ayının başından itibaren yani bugün ayın 20'si mi? Yani üç haftadır e, hava şartlarına rağmen ki yani karakış yani burada neyse Ege'de de öyle e, ritim artmış durumda mültecilerin Yunanistan'a geçiş ritmi. Yunanistan Cumhurbaşkanı elimizde belge var Ege kıyılarında. Bu işi tertip edenlerin edenlerden haberdarız diyor. Ege ekonomisi artık zeytiniyle falan değil. Doğrudan doğruya iltica, ilticacı kaçakçılığıyla ilticacı kaçakçılığıyla <gülüyor> dönen bir ekonomi halini almış durumda. İstanbul'la bağlantıları olduğunu söylüyorlar. Yani bu büyük iş. yani bu yani Belki işin içinde mafyanın da olduğu yani çok büyük rakamlar dönüyor çünkü ee, gelenler e, yani Türkiye'den kaçanlar Türkiye'den kaçmıyor aslında onlar belki sırada ama şimdilik hala Suriye'den doğrudan doğruya gelip transit geçip e, intikal edenlerden e, bahsediyoruz 3 milyarlık bir, öyle bir rakam vardı duyduk değil mi bunu üzerine de konuşmuştuk Böyle bir rakam yok. Avro, evet 3 milyar avro. 3 milyar avro yok. Yani şimdi 14 ülke vermeyeceğini söyledi. İtalya ile birlikte 15 ediyor. İtalya da vermeyeceğini söyledi. Çözebileceklerini zannediyorlar. Bu Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri artı tabii Yunanistan söz konusu değil yani böyle bir parayı vermeleri. Timermans geldi. Timmermans Hollandalı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ne dedi? Ya bizi zorda bırakıyorsunuz bir şeyler yapın da yapıyormuş gibi görünün de hadi yürüyelim dedi. Resmen bunu söyledi adam yani geldiğinde. Ve şimdi bir torba yasa geliyor bu hem vize muafiyeti konusunda hem mülteci eylem planı çerçevesinde verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için. Ee, ve e, orada bir torba, e, işte, torba yasada da işte bu iş çalışma hakkı düşünebiliyor musunuz Suriyelilere çalışma hakkı tabii ki çalışsınlar da bu memleket zaten işsiz cenneti yani bu bunun bir yani o izinler çıksa dahi yani kayıtlı çalışma anlamına geliyor çünkü yani SGK'sını ödeyerek çalıştıracak Suriyeli'yi düşünebiliyor musunuz? Yani, tam bir komedi yani olacak iş değil yani yani o, o izinler çıksa dahi olacak iş değil Çünkü rakamlar belli yani asgari ücret ne kadar evet. 1300 lira 1300. Şimdi, e şimdi e, yani e, burada bir, bir tabi çok ciddi bir tuhaflık var Bir de o çıkacakken yani torba yasa içerisinde bir e, Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir yasa var Onun nasıl çıkacağı belli değil Tamamen gizli kapaklı Yani içinde ne var o kişisel veriler nasıl korunacak falan hiçbir şey belli değil Yalnız alelacele geçeceği kesin Çünkü Ekim ayında sözüm ona vize kalkacak Peki vize kalkacak mı? Bunu da defalarca konuştuk. Bir daha konuşalım. Yani Türkiye'den e, Türkiye'deki mülteciler şimdi yani o Suru, Silopi, Nusaybin, Cizre'yi terk edenler batıya ve yani Türkiye'nin batısına ve Türkiye'nin daha batısına gidecekler, değil mi? Zaten mülteci talepleri Türklerden gelen, Türkiyelilerden gelen talepler artmış durumda. Artı işsizler, artı bir de Türkiye'li işitçiler var malum biliyorsunuz. Şimdi bunlara vize kalkar mı? diye basit bir soru soruyorum ben. Cengiz Bey ben de ee, ufak bir şey ekleyebilir miyim? Bir dakikanız Evet yalnız. bir dakikamız var. Ee, bize kalkar mı bilmiyorum ama Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk e, Avrupa Birliği ülkelerine uyanarak iki ay içerisinde mülteci krizine Aynen bir çözüm öyle. bulunamadığı takdirde Schengen bölgesinde pasaportsuz Efe. dolaşmanın tarih olacağını söylüyor. Bize mesela ben bu oraya gelecektim. Son gelişme de bu. Yani Schengen iç sınır ya yani Schengen'in bir Schengen dış sınırlarla ilgili ve iç sınırlarla ilgili bir sistem. Yani içeride ya iç sınır yok. Yani Schengen bölgesi dediğimiz vizesiz dolaşımı tarif ediyor. Dışarıda da üçüncü ülkelere buna Türkiye'liler dahil vize konuyor değil mi? Şimdi içeride yani üye ülkeler Schengen ülkeleri arasında ki buna sadece AB değil, Liechtenstein, ee, Norveç, İsviçre ve ee, İzlanda da dahil. E, AB üyesi değiller. E, bu ülkeler arasındaki geçişlerde de dolayısıyla pasaport sorulmuyor. Şimdi büyük ihtimalle çünkü Donald Tusk'ın ve on ona ilaveten e, Fransa e, başbakanı Manuel Valls'ın söylediği o da aynı şeyi söylüyor. E, eğer mülteci meselesine bir çare bulunamazsa Schengen e, askıya alınacak. Diyor her ikisi de Zaten İs İsveç e, askıya aldı e, Danimarka'da Danimarka sınırında Elinden geldiği kadar e, pasaport kontrolü yapıyor Şimdi bu mülteci meselesi tabii ki çözülmeyecek Yani çözülemeyecek değil çözülmeyecek Çözülmeyecek yani. evet. şey Mümkün değil çünkü Dolayısıyla önümüzdeki günlerde belki iki aya bile kalmaz e, Önce fiilen ondan sonra hukuken e, sınır kontrolleri başlayacaktır. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'ye vize kalkar, Türkiye'lilere vize kalkar mı? İkinci soru. Hiç ihtimal verilemez. E, süreyi... Ama maalesef, bu da masal tabii. Sü, evet, Süreyi'de e, bir konuğumuz da var. Onun için burada bağlayalım. Bu sonunu getiremeyeceğiz zaten bu iş. Öyle mi diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Saat de 9.30 olmuş. Evet. Ne kadar çabuk geçiyor zaman? Şimdi e, son bir şey söylemek istiyordum. Yani bu e, Avrupa Birliği ile alakalı e, artık e, yani Türkiye'de e, olup bitenin yani insan hakları ihlali babında e, artık e, yani oradan verilen tepkiler bir aday için olması gerektiği gibi e, verilen tepkiler olmaktan çıktı. E, o yüzden e, yani akademisyenlerin çağrısı ve oradan özellikle Avrupa'dan gelen destek çok önemli. Valla inşallah bu oradaki yani siyasilerin en azından Türkiye'ye bakışını değiştirecektir. Onları bakışını değiştirmek için. Söylenecek en başta söylenecek şeylerden bir tanesi de yakında Suriyeli kadar Türkiye'li mülteci de gelebilir kapınızadır. Bakalım anlayabilecekler. Evet evet peki çok teşekkürler Cengiz hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktarla geleceğe bakışlar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Arkasından da bir konuğumuz var duyurusunda yaptığımız gibi. Asrın e, Skandalidiye, Çevre skandali diye de adlandırılan bu Volkswagen'deki e, Defied Device adı verilen yazılımlarla araçların e, emisyonlarının sahte gösterilerek halkın muazzam zararına yol açtığı bir durumu ortaya çıkaran Araştırmacılardan bir tanesiyle Peter Mokla, Mercator, İPM araştırmacısı İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi'nden onunla bu Volkswagen skandalının e, nasıl çıktığını ve buradan Türkiye açısından da nerelere gidebileceğini konuşacağız. Açık Gazete. Evet Açık Radyo Açık Gazetesi saat 9.30 4.05 geçiyor ve bir daha önce de duyurusunu yaptığımız gibi bir konumuz var. Peter Mok, hoş geldiniz. Welcome here. Hoş, hoş geldiniz. Mercator, Mercator, İPME araştırmacısı kendisi ama bir önemli özelliği de merkezi Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan uluslararası <gülüyor> temiz ulaşım konseyinin idari direktörü ve kamuoyunda da Volkswagen skandali olarak bilinen sürece yol açan. Bu araç testi programını yürüten araştırmacılar arasında yer alıyor Doktor Muk ve sürecin hem Türkiye'deki etkilerini hem de çözüm önerilerini konuşacağız kendisini daha önce Eko IQ dergisinde ve Hürriyet'in İngilizce gazetesinde de Daily News'da da çıkmış yazıları da vardı yeni açıklamalar açısından da çok önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Dünya Sağlık örgütünün World Health Organization'ın geçen haftaki şeyinde hava kirlenme seviyelerinin milyonlarca insanı binlerce şehirde zehirlediği ve kamu sağlığı merkezlerinde de dünya çapında, Müthiş bir şeye yol açacağı e, raporu vardı. Bu durumda e, bu mesele sandığımızdan da daha büyük oluyor. Oradan başlayalım. Evet, çeviride de bize e, iklim için programından Özgecan Kara yardımcı olacak. Okay, Peter, welcome. Uh, after brief introduction from Emre Madra, we would like to talk about um, World Health Organization had a report. Released actually, it was a brief report, and they are going to re release the full report in the following months, uh, which says that this uh, th this report says that the the air is affecting uh, the dirty air that we have is affecting millions of people in thousands of cities, and it is mostly due to transportation and uh, Would you like to comment on that well, yes, what we see is um that um, the road transportation is responsible for about half of the nitrogen oxide emissions. Um, nitrogen oxides um, are one of the pollutants that are dangerous for the health of um, people. And um, especially for this one, it's mostly the transport sector which is responsible. Yes, as you can see, especially for road. Atmosferdeki nitrojen oksidin yarısı salınıyor ki bu nitrojen oksid e, insan sağlığına en çok zarar veren kirleticilerden bir tanesi. Bu yüzden evet e, bir ulaşımın hava kirliliğinde en büyük etkenlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Azot oksit diye çeviriyoruz galiba. Tamam. <gülüyor> galiba öyle deniyor şey teknik olarak. And what we also observe is that um, the vehicles are getting better um, and we have in Europe for example the euro standards which... Um, make the vehicles cleaner, they have to fulfill those standards. But at the same time, in many cities, especially in Europe, um, we observe that the emissions of the vehicles should go down, but in reality, they are not going down as much as we had expected. So the air quality in the cities does not improve to the same extent as we would have expected usually. Gördüğümüz kadarıyla bu daha yeni araçlar, ortaya çıkıyor. Özellikle Avrupa'da Avrupa Birliği standartlarına uygun olacak şekilde daha gelişmiş araçlar üretiliyorlar. Buna bağlı olarak da bu araçlardan salınan emisyonların daha az olmasını beklerdik. Oysaki bu gelişmeye orantılı olacak şekilde emisyon azaltımı olmuyor. Evet, yani şunu da belki söylemek lazım. Son rakamlarla bu Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyi. Ee, geçenlerde yani birkaç ay önce de Eylül ayının sonlarında George Monbiot'un da yazdığı bir yazıda e, The Guardian'da e, son rakamlar e, insanları e, sigaradan daha fazla bu hava kirlenmesinin öldürdüğünü mesela Londra'da e, ve dünya çapında da malaryadan, sıtmadan ve HIV, AIDS'den toplam olarak daha fazla insanı sadece bu salımların öldürdüğünü söylüyor. Yani biz artık şey hava kirlenmesi gibi, air pollution gibi tartışmadığımız bir krizle karşı karşıyayız. Yani e, kalp krizleri, inmeler, heart attack, strokes, az, asthma, asma, astım, e, lung and bladder cancers mesela yani akciğer ve mesane kanserleri Düşük low birth weight, low verbal IQ, hafıza kaybı, çocuklar arasında dikkat kaybı, attention, poor memory and attention among children, faster cognitive decline deniyor in older people. Yani bunama gibi şeylere de yol açıyor ve dementia gibi yani bunama gibi de erken gelen şeyler var ve en kötüsü de dizel motorlarından çıkıyor bugün. Halbuki bunlara da eco-friendly deniyor. Bunu nasıl izah ediyoruz diye sormamız lazım. So, yeah. Um, this World Health Organization's report, uh, also the, the, an article by George Monbiot in September says that uh, air pollution is killing more people than uh, smoking a cigarette does. It's more than uh, malaria and HIV together combined. And um, and yeah, there are many many diseases that my mother also said in English as well, like asthma, lung and bladder cancer, uh, low verbal, um, in uh, low attention. verbal attention in children, and um, yeah, and uh, this report this report says that it's because of diesel motors, which should be eco friendly, but they are not. And so, how do you comment on that? yeah indeed, so we know now um, from research that diesel emissions or emissions from diesel um, vehicles um, can be very dangerous for the health um, for exactly those reasons and um, what we should take into account is that um, in the past it used to be that um, diesel was mostly used for um, trucks and buses so for heavy vehicles um, but nowadays it is also very very popular for passenger cars and That explains why we have so many more diesels now on our roads than we had in the past. Uh, sorry, if, and for example, if I may say, um, Turkey has one of the highest diesel rates in the mm -hmm. world. About sixty um, percent of the cars in Turkey are diesel cars, of the new cars. Um, for comparison, in in Europe, on average, it's about fifty percent, and in the United States, it's only one percent of the cars being diesels. So. Um, Türkiye has really really high share of diesel cars and therefore it's very very important that those vehicles are as clean as possible. Evet, e, dizel araçlar dediğiniz gibi bu emisyonlara neden oluyorlar. E, bunun bir nedeni de aslında dizel e, eskiden otobüs ve kamyon gibi ağır taşıtlar için kullanılmaktayken şu anda e, yolcu e, binek araçlar olarak kullanılıyor e, ve oranlara baktığımız zaman özellikle Türkiye'de çok yüksel e, Diyor. çok yüksek bir miktarda dizel aracın kullanıldığını görüyoruz. Yüzde seksen olarak e, oluyor. Avrupa Birliği'nde ise bu yüzde Amerika'da ise yüzde bir oranında dizel e, araçlar e, kişiler tarafından kullanılıyor. Evet. So, and, and at the same time, yani aynı zamanda da hükümetin bir, bu konuda bir politikası Türkiye'den bahsediyoruz şimdi olmadığını da düşünüyoruz. Dahası da bu konuda bir regulasyon düzenleme yapmak yerine mesela yeni üçüncü büyük havalimanını kurmak gibi planları övünüyor. Bu bu ikisi arasında büyük bir çelişki var gibi gözüküyor. Bu, bu konuda bir bilgisi olup olmadığını soralım şimdi Petremok. Uh, so, in, so uh, talking about Turkish government, Turkish government doesn't have any regulations regarding uh, diesel vehicles. And uh, together with that, uh, Turkish government is also planning the third airport. Uh, so, uh, do you have any information about this uh, mega structures being planned in Turkey? And oh. also the regulations? Well, I, I don't know anything about the <laughs> Background of the of the airport, but what I can say is that um, in terms of vehicles, um, Turkey is actually following the the Euro standard regulation. So um, all the new vehicles also have to fulfill the Euro standards. And um, in Turkey, for the new vehicles, it's currently the so-called Euro 6 regulation, which is um, actually the latest one. So on paper, the vehicles should be um, very clean, but we know from the Volkswagen scandal, but also before we knew that um, the vehicles in reality have much higher emissions than they, sh they should have according to the official values and to the Euro standard. And maybe we can talk about this later, but um, I think it's very important that in the future we move away from testing vehicles only in the laboratory and test them on the road so that those standards are also valid in the real world when driving. Türkiye'deki havalimanı planları ile ilgili bir şey bilmemekle birlikte Türkiye araç konusunda Avrupa Birliği standartlarını takip ediyor. Hatta daha net söylemek gerekirse Avrupa Birliği'nin altıncı regulasyonunu takip ediyor ki bu da en son çıkan regulasyon. Yani baktığımız zaman Türkiye'deki araçlarında aynen Avrupa Birliği'nde olduğu gibi düşük standartlarda olması gerekiyor. Ama gerçekte gördüğümüz bu doğru değil. Belki daha sonra konuşma fırsatı bulabiliriz ama bundan da bahsetmek gerekir. Bundan sonrasında bu araçların laboratuvarlarda değil, gerçekten sokaklarda yollarda test edilmesi gerekiyor. Bir tuhaf şey var, mesela bu 2009 yılında çıkmış skandal aslında ortaya çıktı ilk yani başladı ve TDI motoru deniyor işte buna. Skandal'ın tam merkezinde olan e, Volkswagen'in Yetta 2.0 e, modelinin e, yılın yeşil arabası ödülünü kazanması gibi de bir çelişki var. Aynı şey 2010'da da Audi A3 modeli içinde olmuş. Yani ortada büyük bir sahtekarlık var. Bir Soru. İkinci soru da bu yalnız Volkswagen'le sınırlı kalmadı. Pek çok diğer e, üreticiyi de e, Mercedes, Honda, Mazda, Mitsubishi ve diğerlerini de Nissan'ı hatta son olarak da Renault şimdi bir araç çekeceğini söyledi. Bu konularda ne diyor? So this actually the Volkswagen scandal was first revealed in 2009 first figured out uh, especially in the TDI model. Yalta two of uh, and this model of Volkswagen was rated greenest car of the year and in 2010 uh, a3 the a3 uh, was also had the same scandal was revealed so apparently there is a big corruption going on and after this uh, scandal many models like many other car brands like Mercedes, Nissan, Renault uh, also have uh, apparently the same uh, problem and they are taking their cars out of the streets so how do you comment on these two? Well so the the Volkswagen scandal um, was took place in the US mostly and um, I said before that in the US there's only one percent of the new cars diesel cars so it's a very very low market share actually but of those one percent um, It's mostly Volkswagen's and BMW and um, Mercedes-Benz cars. So it's the the three German manufacturers that um, make up for for most of the diesel cars in the U.S. And um, what you should also take into account is that um, the German manufacturers and especially Volkswagen wanted to increase their market share in the U.S. And so, as you you said um, a few years ago. Um, probably around 2009, yes, they they tried to introduce new models and um, to make them comply with the regulation in the U.S. And in the case of Volkswagen, it seems as if they had problems meeting the air pollution standards in the U.S., which are quite stringent. They are more stringent than in Europe. And so they had to find a solution. And apparently the solution they found for at least some of their models was to use such a defeat device. uh aslında bu e, Volkswagen skandalı Amerika'da keşfedildi, Amerika'da ortaya çıktı. Ve az önce de söylediğim gibi Amerika'daki dizel araçları, e, Amerika'daki tüm araçların sadece %1'ini dizel araçlar oluşturuyor. Ama bu %1'in çoğunluğu da Volkswagen, BMW, Mercedes gibi e, Alman firmalarının araçları. E, bunun nedeni e, Almanya e, bu Amerika'daki pazar payını arttırmak istedim ve e, bu yeni modeller sunarak da bu pazar payını arttırmak istedi Amerika'ya baktığınız zaman ilginç bir şekilde Amerika'daki e, bu, regulasyonlar çok daha katı e, hava kirliliği konusunda ve e, Almanya'nın bu, e, bu regulasyona uyması gerekiyordu Volkswagen'ın bu regulasyona uyması gerekiyordu onlarsa yeni modellerini daha farklı yapmak yerine e, onları bu şekilde bir skandalla e, yok bozuk Çıkardılar. Evet yeni modellerden bahsetmişken benim de bir sorum var. Ee, bu skandalla beraber okunulabilir mi bilmiyorum ama Volkswagen e, bu ay içerisindeki bu otomobil fuarında, teknoloji fuarında ilk defa e, sadece elektrikle çalışan bir aracını, Badi adlı aracını tanıttı. E, bu skandal e, elektrikli araçlar yani fosil yakıtlardan bağımsız araçların da e, gelişiminin önünü açabilecek bir e, noktaya doğru evrilebilir mi? So uh, Volkswagen introduced a new model, speaking of new models, and uh, this is BUD-E, and it's, uh, it charges on uh, electricity. And uh, so we would like to know if this candle can introduce new models that don't run on fossil fuels but runs on electricity. Uh, yes, I, th I think um, it will probably lead to this, um, that the car manufacturers are investing more into um, electrified vehicles maybe not fully electric vehicles but vehicles that have a battery and can run to some extent on electricity um, I, th I think that is likely going to happen because um, the diesel cars can be very clean also in the real world it's possible technically you can uh, make the cars very clean um, but it also makes them more expensive because you have to install additional technical devices and so the diesel cars would get more and more expensive over time if you want to make them clean. And the the logic solution is that you actually move away from the diesel and from the combustion engine and towards electrified vehicles because those vehicles, the electric vehicles, tend to get more cheaper over time and um, it's, it's only a question of time until both um, systems will be available for the same or similar cost, and then it would make more sense um, to actually use electric vehicles. Not just because of air pollution, but also because, um, of course, uh, uh, reducing CO2 emissions and, and fuel consumption, energy consumption in general. Yes, as you said, Artık büyük firmalar yatırımlarının ana yatırımlarını ve araştırmalarını elektrikli araçlar üzerine kuruyor ama bu araçlar tamamen elektrikle çalışmak zorunda değil. Bir kısmı içinde bir baterisi olan ve elektrikle de çalışabilen araçlar. Aslına baktığımızda dizel araçlar daha temiz olabilir ama daha temiz olabilmesi için çok daha fazla yatırım yapmak gerekiyor ve bu şu anda oldukça pahalı. Elektrikli e, araçlara geldiğimiz zaman ise e, zaman içerisinde çok daha ucuzlayacağını düşünüyoruz. Yani e, bir süre verdiğimiz zaman dizel araçların maliyetiyle elektrik kullanan araçların e, maliyeti eşitlenebilir. E, bu sadece e, e, maliyet açısından değil tabii ki e, karbondioksit e, emisyon, karbon emisyonlarını azalttım açısından da e, tercih edilecek. I want to, want at one point, because um, the Volkswagen scandal is, of course, about um, the air pollution emissions, mostly the nitrogen oxide emissions, um, but the, the problem is actually wider. Um, there's a lot of um, vehicles on the road that may not have an illegal defeat device, but they still have higher, much higher emissions than they should have, according to the official values, and that's not only for air pollution, but also for fuel consumption and CO2 emissions. Um, we did a study where we looked at um, the data from uh, more than half a million customers in Europe. And what we found is that the fuel consumption that they report for their vehicles um, on average is about 40% higher than what the official values from the manufacturers say. So this is not something that causes any, any health problems, but it costs um, people more money because they are spending more money on fuel. And, um, That's actually a much broader problem. And this is not illegal, this is um, making use of uh, a lot of small loopholes in the regulations um, where you can uh, yeah, make your official fuel consumption seem lower than it actually is. Evet, aslında baktığımızda olay sadece e, Volkswagen ve hava kirliliğiyle de e, alakalı değil. E, çünkü şu anda yolda bir sürü... E, <coughs> Sıkıntılı araç var. Bu araçlar standartların üzerinde yakıt yakıyorlar ya da standartların üzerinde karbon dioksit salınma neden oluyorlar. Özellikle yaptığımız araştırmalarda görüştüğümüz kişilerde gördük ki yarım milyondan daha fazla araç kullanıcısı belirtilen standartların %40 üzerinde yakıt yaktıklarını söylüyorlar. Tabi bu kadar fazla yakıt yakmanın hava kirliliğine direkt bir etkisi yok ama çok daha fazla para harcamaya neden alıyor. Şunu belirtmek gerekir. Bunlar tamamen yasa dışı değil. Bunlar regülasyonlardaki küçük boşluklar bulunarak şirketlerin yaptığı oyunlar. Evet hukuki kaçamakla ee, sonlarına da geliyoruz sor, sürenin ama e, iki soru daha var. Bir tanesi bu çok asrın skandalı diye adlandırmamızın temel sebeplerinden biri de işte son e, raporlardan mesela 2050 yılına gelinceye kadar buradan 35 sene sonrasında 6 milyona e, sadece bu sebeple azotoksitten filan e, ölümler olacağını Çin'de de hali hazırda zaten 4400 kişinin öldüğünü e, ortaya koyan müthiş bir durum var ortada. E, bu olayı nasıl aç açığa çıkarttıklarını da bir sormak istiyoruz. Sonradan da son bir Türkiye sorusuyla bitiririz. Hmm. Uh, so, uh, we will, this event, uh, this uh, air pollution is going to kill six million, 6 million people in 2015 and uh, it's now killing Four thousand four hundred people in China. So this is why we call this the scandal uh, of our lifetime. Uh, so how did you reveal the scandal? Um, so I said before that the the U.S. Um, the, the Volkswagen tried to enter the U.S. market. They introduced a new vehicle models, and um, at that time when they did it, vehicles could only be tested in the laboratory. But in, in recent years, it became possible to test vehicles also on the road. So instead of having the whole laboratory, um, you have a, a small box um, uh, that you can put on the, on the um, seat next to the driver. And you can drive around in normal traffic and measure the, the air pollution of the vehicle. And um, so what we did in uh, 2013 is we wanted to take a look at the vehicle emissions in the U.S. and compare that to the vehicle emissions in Europe because in the US they have a, a more stringent air pollution regulation and our hypothesis was that actually the vehicles should be cleaner in the US than in Europe because the the government is, is testing like is has a more stringent regulation and is testing um, much more often than the the governments or regulators in Europe and so this was the hypothesis and we wanted to um test it and we commissioned a university in the US to carry out vehicle testing Um, on three selected modern diesel cars, uh, because we wanted to focus on, on on diesel emissions, and they they did the testing for us. Um, so they tested the three vehicles, both on the road but also in the laboratory. And for two of the vehicles that were tested, um, it was found that the emissions on the road were much much higher than in the laboratory. Um, in the case of the Volkswagen Jetta the emissions on the road were 35 times higher than in the laboratory. And for one vehicle, for the BMW that was tested, we did not find this. The vehicle had about the same emissions on the road than in the laboratory. And so this was very, very suspicious. And um, when the results were presented at a conference in March 2014, um, it apparently raised the interest of not only the industry, but also of the Government, the U.S. government, and they started to look into this and um, did their own testing, which took several months. Um, and then in September last year, they um, announced the results and they um, accused Volkswagen of using an illegal defeat device. Evet. bet um, uh, uh, 2013. 2013 yılında geldiğimiz. Uh, şöyle aslında bunu nasıl ortaya çıkardığımız. Uh, i̇lk 2009'da sizin dediğiniz gibi. Uh, bu araçlar sadece yollarda test edilebiliyordu. Oysa ki son zamanlarda bu araçların hava emisyonlarını sadece yolcu koltuğunun yanında sürücü koltuğunun yanındaki yolcu koltuğuna yerleştireceğiniz küçük bir kutu ile ölçebileceğiniz bir Ö Önce sadece salandı. laboratuvarda test ediliyordu. Evet önce sadece laboratuvarda test edebiliyordu. Son zamanlarda son yıllarda yolda da bir küçük kutu sayesinde araçların emisyonu test edebileceğimiz bir e, ortam e, çıktı. Ve ilk başta söylediğim gibi Almanya'nın e, Amerika'daki araç pazarına, dizel araç pazarına girmesi nedeniyle şunu düşündük. E, bu, e, Amerika'daki araçların emisyonlarının Avrupa ile karşılaştırmak istedik. Çünkü Amerika'daki bu temiz hava e, hava regülasyonu e, çok daha sıkı. Ve Amerika hükümeti çok daha fazla kontrol yapıyor Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman. Buna göre şöyle düşünüyorduk. Amerika'daki aracın emisyonu Avrupa'daki aracın emisyonuna göre daha az olmalı ve bu araçlar daha temiz olmalı. Bu yüzden 2013 yılında Amerika'daki bir üniversiteyle ortak çalıştık ve 3 dizel aracın emisyonlarını test ettik. Bunların yolda ve laboratuvarda olan emisyonlarını birbirleriyle karşılaştırdığımız zaman şunu gördük. İki araç yolda laboratuvardakinden göre daha fazla emisyon salıyorken bir araç yoldaki ve laboratuvardaki emisyon eşit. Bu iki araçtan bir tanesi Volkswagen bahsettiğimiz skandal ve yolda test, yol testlerinde çıkan emisyon laboratuvar testlerinde çıkan emisyonun 35 katı kadar. Diğer marka yani eşit olan marka ise BMW. Evet, yani üç araçtan ikisini laboratuvar ortamı dışında test edildiğinde farklı performans sergilendiği ortaya çıkmış. Evet. İlki araçta Volkswagen. Evet. evet. Ve 2014'de Mart'ta biz bunu bir konferansta sunduğumuz zaman bu sadece endüstri liderlerinin değil, Amerikan hükümetinin de oldukça ilgisini çekti ve onlar da kendi testlerini yapmaya başladılar. Geçtiğimiz sene Eylül ayında da yaptıkları açıklamayla, bu skandal ortaya çıkmış oldu. Nihayet 2015 Eylülünde itirafı gecikmiş bir itiraf da geldi Volkswagen'dan. Yeah, I just wanted to add that. And um, so the objective of our research was not to uh, blame Volkswagen or to find something bad about Volkswagen. It was actually exactly the opposite. We wanted to show that the vehicles can be very clean, and that if you have um, the regulation like in the U.S. where which is very stringent. Um, that the vehicles would be very clean if Europe would introduce a similar regulation. But what we found was exactly the opposite. And um, maybe to illustrate, I said 35 times higher emissions than the, the regulatory limit. And um, this is about the same as for a truck. Um, a modern truck emits about the same um, nitrogen oxide emissions than this Volkswagen vehicle did on the road. And um, yeah, and... and it, If you see the results, it's, it's very, very interesting because at first we couldn't believe it and probably anyone else would also not believe it. Um, this, these vehicles were really clean in the laboratory. You, you would think they are perfectly clean cars. But then if you drive the same vehicle outside of the laboratory on a normal road, um, the emissions were many, many times higher. Bu bir şey netleştirmek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Biz burada bir herhangi bir skandalı ortaya çıkarmak için değil de aslında çok iyi niyetle şunu kanıtlamak istedik. E, temiz araç olabilir. Eğer Amerika'daki gibi regülasyonlarınız olursa Amerika'daki gibi sık zamanlarda bu araçların emisyonlarını kontrol ederseniz temiz araçlar olabilir. Ve bunu kanıtlamak için araştırmayı yaptığımız zaman böyle şok edici bir sonuçla karşılaştık ki sonucu ne kadar şok edici olduğunu şuradan da söyleyebiliriz. E, bu Volkswagen aracı... Yolda sürdüğünüz zaman e, saldığı azotoksit e, modern bir kamyon kadar e, ve e, laboratuvar testlerine baktığımız zaman çok temiz, çok e, yeni bir araç olduğunu düşünürsünüz. E, ama sokağa çıkardığımızda böyle sonuçlarla karşılaştık. Bizim için de şok edici oldu. Evet Petremok son olarak da şeyi soralım yani Türkiye'de binlerce müşterinin etkilenmeyecek olduğunu sadece Volkswagen alıcıları olarak da çünkü Türkiye'de dizel otomobiller yeni satışların %60'dan fazlasını oluşturuyormuş zaten ee, ve bir de e, Türkiye'de 27.000'den fazla müşteriye 2014'te satılmış bu modeller. Ama yalnız müşterilerle ilgili değil, aynı zamanda sokaktaki insanla ilgili olarak da çok ciddi, ölümcül tehlikeler içeriyor. Ne yapılması gerekebilir diye düşünüyorsunuz. Yani Türkiye'de gerçek dünya koşullarındaki araç emisyonları ve yakıt tüketim seviyeleri açısından çok önemli sorunlar çıkacak gibi görünüyor. Ne yapılabilir And so in Turkey, sixty percent of new vehicle sales are actually diesel, and twenty-seven uh, in two thousand fourteen, twenty-seven thousand more than twenty-seven thousand customers actually purchased this uh, brand. Uh, so what, do, and also it's just the, not the customers or new customers, but also people on the streets and people uh, out there. So how are, um, what do you think that can be done? Uh, regarding uh, nitrogen oxide, regarding also fuel consumption, which is uh, all carbon dioxide consumption. Mm -hmm. Yeah, indeed. So Turkey has lots of diesel cars and Volkswagen is the most popular manufacturer in Turkey. About um, 22% of the market is, is dominated by Volkswagen. And yes, probably uh, a lot of people, maybe 27,000, more than 27,000 people, Um, are actually affected by those engines that were uh, proven to have a feed device. Now, um, the solution, as I said already, is, I think, to move away from laboratory testing. So today, when a manufacturer wants to introduce a new vehicle model on the market, what he has to do is he has to take the vehicle put it in a laboratory and test it in the laboratory according to certain uh, boundary conditions. But the vehicle that is being tested is not a serious vehicle. It's not the vehicle that the customer can buy later on, but it's actually a pre-production vehicle. So it's um, before the production actually has started. And the vehicle can be prepared in a special way. For example, you can use special tires. You can um, use a special temperature, which is usually much higher than what we see on the road. So there's, there's lots of boundary conditions. You can also call it loopholes um, that you can make use of. And um, once the vehicle is tested in the laboratory, um, this is the official fuel consumption, the official emission values, and the vehicle is not tested again later on, at least not in Europe. And that needs to be changed. So um, in the U.S., they already have this kind of regulation where they can um, test a vehicle later on. So the the government can always take um, a normal series vehicle from the road um, and test it Under, certain, under various conditions, and if they show that the emissions are different than the official values from the laboratory, then the manufacturer has to pay a penalty, like it's now the case for Volkswagen. Um, in Europe, in the EU, there is no such regulation now uh, yet, but it has been um, adopted. So Europe is going to move to a new regulation where the vehicles are not only tested in the laboratory, but also on the road. And the next step will be that it's not only the pre series vehicles that are tested but the actual um, vehicles that are also um, in the hands of customers and If that's going to happen, so if you test the vehicles also on the road in real realistic conditions um, and if the authorities if the government has um, the power to enforce penalties if they find a problem with the vehicle emissions, then I think that will solve the problem, and the real world emissions will be much higher uh, much lower sorry <laughs> Aynen dediğiniz gibi Türkiye'de dizel araçlar zaten çok çok popüler ve bu pazarın %22'sini de Volkswagen oluşturuyor. Yani en çok tercih edilen araç markası. Ve evet aynen dediğiniz gibi bu sayılardaki insanlar direkt olarak bundan etkilendiler. Bundan sonra ne yapılması gerektiğine dair olarak da laboratuvar testleri değil, yollarda gerçek testlerin yapılması gerekiyor ve şunu da önemli bu laboratuvar testleri son üretici son tüketicinin aldığı araçlar üzerinde yapılmıyor. Bunlar üretim öncesi bir prototiplerde yapılan testler ve sonrasında bu tüketicilerin de gayet iyi bilebileceği gibi bu araçlar üzerine başka şeyler işte tekerlekleri değiştirerek, içindeki bazı şeyler değiştirerek özelleştirilebiliyordu. Ama testler ilk Üretim öncesi e, araçlarda yapılıyor ve bu çıkan sonuçlar, laboratuvar testlerinde çıkan sonuçlar e, resmi emisyon e, miktarları olarak kayda geçiyor ve en azından Avrupa Birliği'nde bundan sonra araçlar bir daha asla test edilmiyor. E, ne yolda ne de bu dediğimiz özelleştirmeler yapılıp e, tüketiciye son hali ulaştırıldıktan sonra. Amerika'ya baktığımız zaman ise Amerika'da durum bu şekilde değil. Amerika'daki bir aracı yoldan çekip test yapabilirsiniz ve de bu yaptığınız testlerde laboratuvar sonuçlarına göre bir fark görürseniz o zaman üretici firmalar bir ceza ödemedi ki şu anda Volkswagen'in ödeyeceği ceza da bu ceza. Ama iyi haber Avrupa Birliği yeni bir regülasyonu kabul etti. Ee, ve bu yeni regulasyona göre Amerika'da da olduğu gibi e, sadece laboratuvar testleri yapılmayacak. E, yoldan araba alıp son e, üretim e, arabaları da alınıp e, gerçek değerleri test edilebilecek. E, ve de bu, e, bu testler eğer resmi değerlerden farklı sonuçlar çıkarırsa üreticilere bir ceza kesebilecek. Ama tabii burada önemli olan yine hükümetlerin bu üreticilere ceza kesebilecek güçte ve sağlam iradede olabilmesi. Evet bitirirken yani kesilen mali cezaların ötesinde ölenlerin filan durumunun ne olacak? Yani cezai sorumluluğu olup ol olmayacağının çok önemli bir soru. Ayrı bir e, PTM okla değil. Başkasıyla hukukçularla konuşmamız gereken bir şey. Çok büyük bir yani iklim meselesi bir İkincisi de bu cezai sorumluluk yani düpedüz insanların ölümüne yol açmaktan da ayrıca yargılanmaları gerekir. Bu bu ama Peter konusu değil. Ona teşekkür ediyoruz. Peter Mok'la 2015-2016'da Mercator İPME İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi araştırmacısı Peter bu konuyu konuştuk. Çok teşekkür ederim. We thank you very much. Evet, böylece de programdan da çıkıyoruz. Hala bir müzik çalabilecek halimiz yok. O zaman hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. açık kastediyor